Velhamdülillah vessalatu vesselamu ala Rasulillah. İşinde başarısız olan veya çok sevdiği bir eşyayı kaybeden Mutlaka geçmesi gereken bir sınavdan geçemeyen, başarısız olan ya da olumsuz gibi görünen bazı sonuçlarla karşılaşan bazı insanlar eğer bu konuları hayatlarının amacı haline getirmişlerse hiç beklemedikleri bir sonuç olduğu zaman bir başarısızlık istedikleri olmadığı zaman genelde büyük bir üzüntüye kapılır ve sarsılırlar. İman eden bir insanın buna benzer olaylar karşısında gösterdiği tavır çok farklıdır veya farklı olmalıdır. Başına gelen her türlü olayı yaratanın Yüce Allah Teala olduğunu bilen bir mümin, başına gelen her olayı olumlu, olumsuz, hatta olumsuz gibi görünse de büyük bir olgunlukla karşılamayı bilir yaptığı hataların kendi hatası, kendi tercihi, cüzi iradesiyle yapmış olduğunu bilir, Rabbini suçlamaz. Rabbimiz Celle Celaluhu Enbiya suresinde geçtiği üzere bizi şerle de, hayırla da dener ve imtihan eder. Dolayısıyla bir Müslüman zorluk ve sıkıntıyla Denense bile başına gelebilecek hiçbir olayda karamsarlığa kapılmaz, Allah'tan ümidini kesmez. Peki karamsarlığı insanlara aşılayan bu zehri veren kimdir? Şeytan. Evet, şeytan biz insanlara... Çoğu zaman kendimize güvenmemeyi, gelecekten yana ümitsiz olmayı, yaşadığımız şu üç günlük dünyada karşılaştığımız olaylara hep kötü, negatif, karamsar açıdan bakmayı telkin etmeye çalışıyor. Çünkü işi bu. İnsanların iman etmelerini, Allah Teala'ya karşı itaatli olmalarını, kadere teslim olmuş, tevekkül ehli olmuş, ümitli, şevkli bir şekilde yaşamalarını şeytan istemiyor. Neden? Bu saydıklarımızın hepsi Allah Teala'nın beğendiği, kulunda görmek istediği, ona yakınlaştıran hem de Kur'an ahlakının yaşanması için gereken özellikler. Yani şeytanın en sevmediği. Ama şeytan ne yapıyor? İnsanların Allah'a yakınlaşmalarını, Kur'an'ı hayatının düsturu etmeyi, sünnet-i seniyeye değer vermesini ya da kararlı bir biçimde yaşamalarını istemiyor. Ümitsizlik telkiniyle her Müslümanı belli bir oranda etkilemek için elinden geleni yapıyor. Çünkü şeytanın zamanı bol senin ömrün 30 sene, 50 sene bilemedin 120 sene ama şeytan Adem aleyhisselam'dan bu yana ve tek başına değil, askerleriyle. Ona itaat edenlerle beraber her insana göre bir şey, bir kılıf buluyor. Minariyi çalan kılıfını hazırlar derler. Aynen öyle. Şeytan bizi bizden daha iyi tanıyor. Bunun altını çizmek lazım. Kardeşlerim, bize ümitsizliği, Bugünkü konumuz olan karamsarlığı, bunalımı telkin eden O, yılgınlığa, şevksizliğe, tembelliğe, çaresizliğe sürükleyen O. Öyle ki bazı ülkelerde karamsarlık adeta bir yaşam felsefesi haline gelmiştir. İnsanlar ümitsizliğin içinde, karamsarlığın içerisinde şarkılarına bile bunları yazarlar. Filmlerine bu görüntüleri eklerler. Anlatımları, romanları, hikayeleri hep bu çaresizliğin, bu yılgınlığın, karamsarlığın, şevksizliğin melodileri veya görüntüleri yazılarıdır. Ve karamsar olan bir insan, hayata olumsuz bakan bir insan da, Zaten ne üretecekse bunlar da ona sirayet edecektir. Şunu da biliyoruz, karamsar insanlar kendilerine olduğu gibi etraftaki insanları da karamsar bir hale getirmeye çalışırlar. Şeytan bize olumsuzluğu, karamsarlığı, bıkkınlığı aşılamaya çalışıyor. Maalesef bu tür insanlar kendilerini aldıkları virüsü aynen korona gibi hatta ondan daha tehlikeli olarak başkalarına bulaştırmaya her insanı etrafındakini kendisi gibi karamsar bir hal yaşamalarına vesile olurlar maalesef bu bilerek de olur bilmeyerek de olur lakin şeytanın hizmetine girmiş olur insanlar çünkü şeytan her insanla uğraşacağına bazı insanlarda uğraşıyor İnsanlar da şeytanın ona verdiğini o virüsü amiyane tabirle başkalarına bulaştırıyorlar. Bugün kanserden bahsediliyor Rabbimiz Celle Celaluhu hasta olan kardeşlerimize şifa buyursun amin. Ama bir de ruh kanseri vardır. Dünyadaki kanser belki tedavi olur veya bilemedik şu kadar zamanda vefat ettik ama ruhun kanserinin tedavisi öyle, 30 50 100 seneyle değil Allah muhafaza tedavi edilmezse bu ümitsizlikle bu karamsarlıkla insan devam ederse ahiretini kaybeder veuzu billah Günümüzü değerlendirelim yanına gittiğinizde huzur bulduğunuz insanlar olduğu gibi konuşmalarından yazılarından veya ailece bir ziyarete gittiniz akrabanız diyelim birinci dereceden, kendinizi iyi hissetmediğiniz, karamsarlığa gömüldüğünüz insanlar var mı? Var. Tam tersi var mı evine gitmek için can attığınız, ya ne kadar huzurlu bir ev. Bizim ev gibi etrafı beton erme, iki oda, bir salon, bir yer. Ama bu evde başka şeyler var. Onu hissedersiniz değil mi? Mutsuzluğu da, mutluluğu da hissedersiniz. Sanki evin mobilyalarına, perdelerine, duvar boyasına kadar bu, Sirayet etmiştir. Katılıyor musunuz bana? Tamam. O halde şeytanın diğer insanlara zerk ettiği bu olumsuz hava, karamsar hava insanlara da yine insanlar tarafından telkin ediliyor. En'am suresinde 121. ayette Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten şeytanlar, Sizinle mücadele etmeleri için, kendi dostlarına gizli çağrılarda bulunurlar. Onlara itaat ederseniz, şüphesiz siz de müşriklersiniz. Allah korusun. Şeytanın tüm bu telkinlerinin, etkisiz olduğu kişiler, başarısız olduğu kişiler, yalnızca Müslümanlardır. Çünkü müminler, nefes aldıkları sürece, bu dünyada bir ümitlerinin olduğunu bilirler ve karamsar bir yaşam tarzından ellerinden geldiğince uzak kalmaya çalışırlar. Evet bir Müslüman da üzülür, bir Müslüman da anlık olarak yahu ben ne yapacağım, bu maddi sıkıntımı, ne yapacağım okulu, yaşım geçiyor evlenemiyorum gibi kafasında birçok şey düşünür ama bunlar anlık olur. Lakin Müslüman bunu hayatının merkezine koymaz. Fark buradadır. O kul o derdini çeker, isyan etmez, elinden geleni yapar, Allah'ın hoşnutluğunu, ahireti düşünür, sevabını kazanır, hem de Allah Teala'nın bir nimeti olarak dünyada da diğer insanlara nazaran daha huzurlu bir yaşam sürerler. Hatta her şartta ümit var, Kur'an ahlakına gönülden bağlı ve Allah Teala'yı çok yakın dost edinmiş oldukları için şeytan karamsarlığa kapılmaları yönünde müminlere etki edemiyor. İnşallah biz onlardan biri oluruz. Siz dinleyenlerimiz ve bizler. Amin. Bunun yolları nedir Allah aşkına? Onları da konuşalım. Dilimiz döndüğünce, aklımız erdiğince, Mevlamız, İzin verdiğince. Kadere teslim olmak insanın birçok probleminin çözümü kabilindendir. Alemlerin Rabbi olan Allah Teala her şeyi bir kader üzerine yaratır. Dünyaya gelmiş yani yaratılmış ve gelecek doğacak olan her insanın Allah'ın belirlemiş olduğu bir kaderi vardır. Onu yaşayacaktır ve insan ne yaparsa yapsın kaderinde başına gelecek iyi veya kötü hiçbir olayı değiştiremez. Burada dikkat etmenizi istediğimiz bir nokta şudur, o zaman ben kötü bir fiil yapıyorum, günah işliyorum, haram işliyorum, Allah Teala bunu yazmış, ben de sadece görevimi yapıyor ve oynuyorum demek değildir. Bunu kader mevzusunda, genel bir programda da konuştuk ama şimdi kısaca söyleyelim. Siz biz doğmadan önce de, Rabbimiz Teala ne yapacağımızı, yapmayacağımızı, tercihlerimizi bilir ve dolayısıyla sonu da, dünyanın sonunu da bildiği için ona göre bir kader takdir etmiştir. Elden geleni yapmak, tedbiri almak, takdire razı olmaktır mesele. İşte bunun bilincinde olan bir mümin başına gelebilecek, evet olumsuz gibi görünüyor diyelim bir olayında, Allah'ın kendisi için belirlediği kader dahilinde gerçekleştiğini bilir. Mesela çok sevdiği bir insan evlenmek istiyor. Her yolu denedi, istihare yaptı, istişare yaptı, aileler arasında konuşuldu ama hepsinden iyi olmayan bir sonuç çıktı. Evlenmemelerinin daha hayırlı olduğu hem akla hissiyata uygun. Peki dedi evlenmedi. Kadere karşı mı gelmiş oldu? Hayır. Kendi kendine bunu, dert etmesi gerekiyor mu? Hayır. Evet, üzülecek. Evet, ayrılmak bir üzüntüdür. Ama aklını, istihareyi, istişareyi kullandığı için ben Rabbimin zaten bana ne vereceğini bilmiyorum, başıma gelecek, elimden geleni yaptım, olmaması daha hayırlı gibi görünüyor deyip yoluna bakacak. Ne kadar acı olsa da. Çünkü yıllar sonra belki ortaya çıkacak, o kişiyle evlenseydi hanımefendi veya beyefendi mutsuz bir hayatı olacaktı. Hayatımızda bunun ne kadar çok örneğini görüyoruz. Biraz düşünecek olursak vay be şunu yapamadım ama iyi ki de yapmamışım. Ya bu olay başıma geldi ama hamdolsun iyi ki başıma gelmiş ki şundan şundan kurtuldum. Mesela bir insan tüm mal varlığını kaybedebilir değil mi? Bir kaza geçirip bedeni gücünü yitirebilir ama ümidini, inancını asla yitirmez bir Müslüman. İmtihan dünyasıdır onun için. Yaşadığı hayat boyunca, bunlara benzer birçok olay başına gelebilir. Aslında, bir saniye sonrasının ne olacağı, bir insanın neyle karşılaşacağı, kendi bilgisi dahilinde değil. Tek gerçek var ortada, o da kişinin yaşayacaklarının, daha o doğmadan yüzlerce hatta, binlerce yıl öncesinden, en doğrusunu Allah bilir, allah Teala katında belli olduğudur. Kişi, günü, saati geldiğinde o olayı mutlaka yaşayacaktır. Bununla ilgili olarak karamsarlığa karşı neler yapılabilir? Şimdi ona geçelim, madde madde. Birinci maddemiz. Diyelim bir konuda başarısız oldunuz, iş yerinde, evde başarısız oldunuz, okulda başarısız oldunuz, plan ve programlarınızda bazı şaşmalar oldu. Hemen şunu düşünelim. Başarı sadece bir insanın şu kadar kar etmesi, şunu yapması, bunu yapması gibi matematiksel bir başarı değildir. Neden biliyor musunuz? 950 yıl, İnsanları dine davet eden peygamber kimdi? 950 yıl. Evet Nuh aleyhisselam. Eserlerde okuyoruz. Bu sene içerisinde 80 kişinin hidayetine vesile olmuştu. Ama azm denilen peygamberlerdendi. En büyük 5 peygamber denir ya. Şimdi lütfen düşünün. 33 sene boyunca tebliğ yapabilmiş kendisine sadece iki kişi iman etmiş. Kim? Yunus Aleyhisselam ve buna morali bozulmuş Yunus Aleyhisselam'ın biliyorsunuz bir anda o moral bozukluğuyla beraber kalmini terk etmiş. Lakin Allahu Teala'dan müsaade gelmeden, herhangi bir emir gelmeden bu hareketi yaptığı için tenkit edilmiş, değil mi? yani uyarılmış, kendisi de bir ceza almıştı. Balığın karnında hatırladınız ama hiçbir kişinin imanına vesile olamayan bir peygamber dahi görevini yerine getirmiş sayılır. Neden? Önemli olan verilen görevi hakkıyla yapabiliyor mu yapmıyor mu odur. Görev yerine getirildikten sonraki olumlu olumsuz neticeler Allah'a aittir. Biz de hayatımızda bu karamsarlıkla karşı karşıya kaldığımızda birinci maddeyi inşallah aklımıza getirelim. Elden geleni yaptım mı? Bir dosya var. Bu dosyayı yüz kişiye sunmam gerekiyor. Yüz kişinin de olurunu almam gerekiyor. Bu dosyaya koymam gereken verileri, data bilgilerini koydum mu? Elimden geleni yaptım mı? Yaptım. Anlama açık mı? Evet. Yalan dolan var mı? Yok. Ben sundum. Bunun etkili olup olmaması... İstediğim hareketin veya beklentinin yerine gelip gelmemesi benim işim değil. Mesele bu. Evlilikte de aynı şekilde. Ben elimden geleni yaptım mı, konuştum mu, ailesini araştırdım mı? Kendi aklım belki bir karış havada olabilir. Ee, sonuçta karşımdaki insana aşık olmuş olabilirim. Yüreğim onun hatalarını göremeyecek kadar ona bağlanmış olabilir. Etraftaki insanları de, dinledim mi, onlara sordum mu, örneğin ama her şeyi yaptıktan sonra da olumsuz bir durumla karşılaştım, işte o da benim imtihanım. İkincisi, geçim konusunda yine evlilikte ve hayatın birçok yerinde bir gerçek var, maddiyat. Bunca insanın memleketini bırakıp da İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerde yaşamasına sebep budur. Kimse kendi ailesinin doğup büyüdüğü hatta hava olarak daha temiz olan memleketini bırakıp da neden 20 milyonluk bir İstanbul'da bu betonerme binaların bunca hava kirliliğinin sıkış tepiş bir yaşantının içerisinde binlerce liralık kiralarla başlayan kiralara muhatap olsunlar? Ama bir ne var? Koşuşturma var. Rızık için koşturuyoruz. Şunu bileceğiz. İkinci maddedeyiz. Rızık. Allah'tandır. Asıl rızık verici olan Allah Teala'dır. İnsanlar, efendim, kurumlar, fabrikalar, iş yerleri hangisi olursa olsun sadece birer vesile olurlar, araç olurlar. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu, dileyenler bakabilir, Hud suresinde geçer, yeryüzündeki bütün canlıların rızkının kendine ait olduğunu Celle Celaluhu buyuruyor. Bütün her şey kendisine ait. Ama o benim hakkımı yedi, benim önüme geçti, ben elli alacaktım, 25'e düştü. O onun eğer haksız bir şeyse cezasını ahirette sana sevaplarından vererek veya sevabı yoksa senin günahlarını alarak ödeyecek. O 25 liramı lira mı aldı demiştin, orada senin için daha karlı evet peygamber efendimizi hatırlayın sallallahu aleyhi ve sellem daha önce anlatmıştım kısaca yine söyleyeyim İki tane kardeşe hitap ediyor başınız dimdik olduğu müddetçe diyor rızıktan ümidinizi kesmeyin İki tane sahabe kardeş maddi sıkıntıları var babaları sıkıntıda vesaire vefat edenler var başınız diyor dimdik olduğu müddetçe yani nefes alıyorsan rızıktan ümidini kesme zaten büyüklerimiz ne der senin nasibin varsa dünyada yani yiyecek lokman varsa ölmüyorsun ama dünyada rızkın kesildiyse yani artık ölüm meleği tarafından o gün canı alınacaklar listesindeysen artık senin için dünyadaki nasip bitmiştir İnsanoğlu bunun farkında olamaz ne kadar acayip ne kadar bizim için düşündürücü bir durum düşünün Bilmiyorsunuz son yemeğiniz. Vay be ne güzel bir yemek yedim ardından da bir tatlı yesem diyorsunuz belki ama o tatlıyı yiyecek vakit size verilmemiş. Ama siz bunun farkında olmadığınız için şöyle bir yarım saat bir yediklerimi sindirmeye çalışayım sonra şöyle tatlı mı tatlı güzel bir baklavayı yerim diyorsunuz. İşte nefes alan insanın rızkı gelir. Sadece insanların mı? Hayvanların. Sadece hayvanların mı? Bitkilerin. Koca koca hayvanlar yanlarında minik minik minik minik canlılarla beraberler yaşayıp gidiyorlar. O ona zarar vermiyor, bu buna zarar vermiyor. Öyle ki bazen koca koca kayaların çatlaklarının arasında yaşayan böceklere bir bakıyorsunuz, Kuşlar ellerinden düşürüyorlar hububatı artık pirinç mi nohut mu ne varsa artık yiyecek olan Tam da o kayanın arasında sıkışmış kalmış ve dışarıya çıkamayacak olan o canlıya küçücük çatlaktan gidiyor ve senelerce yaşıyor Kayayı yoldan çekmek için müdahale ediyorlar ikiye ayırıyorlar bir bakıyorlar ki subhanallah Hayvancağız iki büklüm kalmış dışarıda çıkamıyor Ayağı kırıldığı için orada yaşamaya başlamış artık. Ve ölmemişti ama. Yeni yani ölmüş daha doğrusu. Onu test ediyorlar. Ve akılları karışıyor ya bu canlı nasıl yemek yedi. Affedersiniz dışkıları var. E demek ki bir yemek yedi ama buradan çıkacak hali yok. Her gün kuşlar onu besledi. Siz boş verin benim rızkım garantimi. Hayvanların, bitkilerin. Her şey Allah Teala'ya ait. O zaman bize düşen şu, hemen hatırlayalım tekrar. Rızık için endişe etmemek ama rızık kapılarını zorlamak. İş arıyorsam ben şöyle bir işte çalışırım, bunu istemiyorum, böyle olacak. Şöyle bir iş sektörü olacak, İşime yakın olacak, maaşı dolgun olacak, fazla zorlanmayacağım, hafta sonu tatil olacak. Böyle değil. Ben rızkı arayayım, bugün bir işte çalışayım da daha iyi seni bulursam Allah'ın izniyle çalışırım deyip devam etmek lazım. Rızık kapılarını zorlayacağız. Tarım, ticaret, sanayi ne yapılması gerekiyorsa o yollara koşturmam lazım. Bugün mesela şöyle bir yanlış da var. Ben doğru olursam, hakkı söylersem, rızıktan mahrum kalırım, beni kovarlar, şu olur, bu olur diye... Allah'ı tebliğden uzak durmak, gerçekleri bilip de susmak çok büyük bir eksikliktir insan için. Ve bunun da bir hesabı vardır. Rızkımıza Allah Teala kefildir. Çünkü karamsarlık sebeplerinden bir tanesi de budur. Ve hastalıklar, şeytanın etrafımızda dolandığı bir başka mecra, hangimiz hasta olmak isteriz veya sevdiğimiz insanların hasta olmasını, Onların hastane koridorlarında bekleyişlerine muhatap olmak isteriz ki, duamızda bile ya Rabbi, dünyada ve ahirette bizlere afiyet ver diye dua etmiyor muyuz? Amin. Kardeşlerim, sağlık, afiyet ve şifa Allah'tandır. Celle Celaluhu bunu bir Müslüman bilmelidir. Ama bütün tedavi tedbirlerini, önleyici tedbir denilen, her şeyi de elinden geleni yaptıktan sonra Allah'a derin bir teslimiyet bağıyla bağlanmalı, şifayı sadece zatından beklemelidir. Bugün eğer senin şeker fazla tüketmemen gerekiyorsa, bunu tüketmeyecek hale kendini getirmen, elinden gelin yapmak durumlarından bir tanesidir. Eğer kontrole gitmen gerekiyor, doktor sana üç ayda bir gel diyorsa gitmen, yeni elinden geleni yapmaktır. Ama duanet, zikrini, namazını, ibadetlerini onlar ayrı. Kardeşlerim, Lokman Aleyhisselam ile alakalı bir rivayet var. Bitkilerden yararlanarak, af buyurun, ishal ilacını bulmuş. Zamanında yaygınmış ishal hastalığı. Bu hastalığa yakalananları Allah'ın izniyle tedavi etmiş ve birçok insanın şifa bulmasına vesile olmuş ama kendisi ishal sebebiyle vefat etmiş deniyor ki sormuşlar kendisine siz bu kadar ilaç üretiyorsunuz insanların hastalıklarına şifa alıyorsunuz bu ilacı kendiniz için kullanmıyorsunuz şöyle demiş ilacın en son dozunu uyguladım ama fayda vermiyor bana. yani ölüm vakti geldiğinde ne doktor ne ilim ne bilim, her şey yer ile yeksan. Ya, şifa Allah Teala'dan. Önlemlerimizi alalım, doktorumuza gidelim, doktordan bana ne demeyelim, bu psikolojik hastalıklar, rahatsızlıklar olduğunda da ben deli miyim, benim ne işim var doktora demeyelim. Bakın konu karamsarlık. Esas bu tür durumlarda mutlaka gitmek lazım. Ama iyi bir doktor olsun, sizi anlayan, manevi değerlere dikkat eden bir doktor olsun. Sonra şeytanın bize darbe vurduğu, maalesef bu konuda birçok insanı yendiği bir konu. Yardımı nereden bekleyeceğiz o karamsarlık anında? Maalesef bugün insanoğlu maddiyata, çevreye, kimin tanıdığının olduğuna, ırklara, partilere o kadar çok bölünmüş, ve güvenir hale gelmiştir ki, yardımın sadece Allah Teala'dan geldiğini unutmuşlardır. Dinimize göre mümin bir insan, kendisi gibi fani olan varlıklardan yardım dilemez. Yardım dilemez derken, düşeceksiniz, bana el uzatır mısın? Veya bir kişiden borç alacaksınız evlenmeniz için, böyle bir yardımdan bahsetmiyoruz. Bunlar sebeptir. Ama sebebi, yani aracı, amaç zannetmek tehlikelidir. Müslüman sadece Allah Teala'dan yardım diler. Değerli kardeşlerim, her gün, her namazda, her namazın rekatında bir sure okuyoruz. Evet, Fatiha Suresi. Ne buyruluyor? Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Hocalarımız diyor ki, Allah Teala dinine yardım edenlere de yardımda bulunacağını vaat etmiş. Yine Kur'an tabiri. Ancak Allah'ın yardımı nasıl geliyor? Şartlı bir yardım. Allah Teala sadece kendisine yani dinine, kitabına ve peygamberine destek olanlara yardım edeceğini ifade buyurmuş Kur'an-ı Kerim'de. Muhammed suresinde geçiyor. Ey iman edenler! Siz Allah'a, Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Sadakallahülazâb. İşte böyle buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim, Müminlerin yeryüzüne hakim olacakları, dinlerinin yayılacağı, korku ve endişeyle geçirdikleri günlerden sonra, güven dolu günlerin geleceği müjdesini ve garantisini de verdi. Tarihte, Asırlar boyu devam eden İslami mücadele çizgisinde yenilgiye uğramak da vardı, öyle de oldu. Bazen Uhud'u hatırlayın, emre itaat edilmedi, bazen dünya arzusu devreye girdi. Bazen de Huneyn'de olduğu gibi bizim sayımız çok, biz karşımızdaki orduyu ezer geçeriz dendi. Yani gururlanma da olabilecek. Başka nedenler de var. Ama mücadele devam edecek. Zafere ulaşanlar, ihlaslı müminler olacak. Dünyadaki bazı şeyler bizim ölçümüz değil. Bugün Müslümanlar şu durumda, bu durumda, bu dünyada böyle. Ahirette durumlar bildiğimiz gibi olmayabilir. Dolayısıyla bu maddeyi bir kez daha paylaşıyoruz. Yardım Allah Teala'dandır. Zafer Allah'tandır Celle Celaluhu. Osmanlı'nın şöyle bir tarihine birkaç kitap okuyarak da eşlik eden veya programları takip eden kardeşlerim bilecekler ki, biz kendimize verilen görevi yaparız. Zaferi verip vermeyecek olan Allah Teala'dır derler. Biz seferle emrolunduk. Biz sefer, görev emriyiz, şey görev adamıyız. Emri uygularız. Zafer bizden, zafer Allah Teala'dan. Böyle demişler. Bugün uyarlanacak olursa bu güzel söz, yardım Allah'tan bileceğim. Ama bugün de bir insan olarak yardım istediğim zaman, birilerine gidebilirim, bir şeyler isteyebilirim. Ama onun esas gelen yerinin duaları kabul eden, her şeyin sahibi olan Allah Teala'yı yine birleyeceğim. Bir eserde okumuştum Çok güzel böyle imkan olsa da her gün Beşer onar sayfa içinden okusak ama Program sürekli e, Konular değiştiği için yer veremiyorum Diyor ki bir yerde Ümitsizliğin Çaresizliğin Tükenmişliğin Karamsarlığın ilacı nedir evladım Güçlü bir imandır Sarsılmaz bir tevekkül sahibi olmaktır Allah'a Celle Celaluhu yeryüzünde kimseye duymadığın güveni duymaktır. Sebeplere sarılıp gayrete devam etmek ve ne ile karşılaşırsan o sebeplere sarıldın, gayret ettin, ter döktün, neticeyi Allah'a havale etmektir der. Ne güzel söylemişler. İman biliyoruz ki insana ümit verir, canlılık verir ve iman gücü İradeyi güçlendirir Bugünün tabiriyle bizi motive eder İmanlı bir insan en büyük güven kaynağının Rabbisi olduğunu bilir Celle Celaluhu Bazı olumsuz sonuçlar mesela başına geldi Buna aldırış etmez Üzülse de anlık refleksler gösteri yoluna devam eder Düştü ayağa kalkmaya çalışır Ayağa kalktı yürür Tekrar düştü tekrar ayağa kalkmaya çalışır ler ya, Müslümanın resmi bir emekliliği olsa da hayatından emekli olmaması gerekir. Bu nedir? Ben nasıl olsa emekli oldum. Şu kadar şu kadar çalıştım bunu yaptım artık yan gelip yatayım. Vücut olarak belki böyle ama maneviyat ve ruh olarak sana düşen çok şey var. Son nefese kadar bir Müslümanın ayakta ve enerjisini daha fazla ben dinim için ne yapabilirim? Bunu gözetmesi gerekmektedir. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ebubekir radıyallahu an'ın hilafeti döneminde biliyorsunuz Müslümanlardan bazıları dininden dönmüş, mürtet olmuşlar. Hatta peygamberlik iddia edenler ortaya çıkmış. Yine zekat bir emirdir biliyorsunuz. Zekat vermeyi reddeden insanlar ortaya çıkmış. Ümitsizliğe düşmemiş Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Olayları şöyle sabırla, metanetle, itidalle karşılamış. Ve ne demiş biliyor musunuz? Ben sağ olduğum müddetçe bu din nasıl ortadan kalkar? Şu söze bir kez daha dikkat edin. Allah'ın izniyle ben sağ olduğum müddetçe bu din nasıl ortadan kalkar? Burada bir kibir yok. Allah'ın izniyle o müsaadesini istediği, Allah Teala'ya dayanmak var. Moğollar Bağdat'ı işgal ettiklerinde yüz binlerce kişiyi katlettiler. Kütüphaneleri, o zaman el yazmaları var. Hepsini yaktılar, yıktılar. Ümitler kayboldu. Artık İslam'ın yeniden dünyaya hakim olması neredeyse imkansız gibi görünüyor. Ne alim kalmış, ne o alimlerin eserleri kalmış. Çoğu gitmiş. Ama... Aynı Allah'ın Celle Celalihu rahmeti Yine tecelli etmiş O kuru toprağa can veren Ölüden diriyi Diriden ölüyü çıkaran Allah Yeni nesillere canlılık Tekrar vermiş Ve tekrar İslam medeniyeti insanlığa güneş gibi doğmuş O karanlıkları aşmış Ümitsizlik karamsarlık bize göre değil Haçlılar Mescid-i Aksa'yı bir asır boyunca istila ettiler. O zaman kim diyebilirdi ki Müslümanlar yeniden gelecek de oraları fethedecekler? Kim bunu tahmin edebilirdi? Selahaddin-i Eyyubi'nin o haddin savaşında galip gelip oraları kurtaracağını o zaman kim söyledi? Böyle bir şey vaki mi? Bizim inancımızda, çizgimizde karamsarlığa yer yoktur. İmanım varsa imkanım da vardır. Dünyada yaşayacak ömrüm varsa rızkım da gelecektir. Ama ben koşturup duracağım. İmanım varsa imkan vardır. Devam edin bu tembelliğe beni sürüklemez. Ben Müslüman olarak, Ya Rabbi ne olur bizi affet Allah'ım derken, bu duaların gerçekten etkili olabilmesinin temelinin, Hayatımda Allah'ın kanunlarının, Allah'ın nizamının nasıl olduğu ile ilişkilendirildiğini bilmem gerekir. Ya Rabbi, Ya Rabbi şunu ver, bunu ver diyebilmek için faizle ne kadar işli dışlıyım veya değilim. Çoluğum, çocuğum ne izliyor, ne dinliyor, ben hayatımı nasıl devam ettiriyorum. Yani bir şey istemeden önce, yüzüm olması gerekiyor peki yüzüm yoksa ne olacak zaten gidecek kapın yok ama etkili bir dua yapmak istiyorsan derler önce neyle iştikal ediyorsun hayatında Allah Teala neresinde onun kanunları kaideleri, hoşnutluğu nerede ve sen neredesin bunun cevabını vermek lazım şunu unutmayalım Rabbimizin Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde sözü vardır. Kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlayacaktır. Ümitsizliğe yer yok. Ne olacak bu dünyanın hali? Ne olacak bu Myanmar'ın hali, Arakan'ın hali? Ne olacak bu Doğu Türkistan? Ne olacak Suriye? Olacağı bizce malum değil. Biz bu imtihanın bir köşesindeyiz ve Acaba şükredenlerden miyiz? Nankör olanlardan mıyız? Dünyanın öbür ucundaki insanlar da o imtihandalar. Acaba onlar başlarına gelen o ağır imtihanlar karşısında nasıl bir tavır takınacaklar? Şimdi Müslümanın hayatında ne demiştik en son oradan bağlayalım karamsarlık duygusu devam etmez. Çok uzun müddet böyle olmaz. İslamiyet Allah'ın rızasını gözettiği takdirde Müslüman'ın sürekli ibadette olduğunu vurgular. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya Müslüman'ın işi hayret vericidir. Onun tüm işleri hayırdır. Kendisine bir iyilik dokunduğunda yani sevindiğinde şükreder. Bu onun için hayırdır. Başına bir felaket geldiğinde sabreder. Bu da onun için hayırdır. Ve bu yalnızca Müslüman'a hastır, ona özeldir. İyilik geldi, şımarmadın, hayrını aldın. Başına bir kötülük geldi, imtihan geldi, isyan etmedin, hayrını kazandın. Bizim arzu ve isteğimiz doğrultusunda olmadığı zaman bir iş, herhangi bir memuriyet işi veya bir iş hayatına atılmasından belirli bir süre geçtikten sonra bu işe girdiğine, şükrettiğini, kendisi için bu mesleğin daha hayırlı olduğunu görebiliyoruz. Böyle çok insan var. Bu da Allah'a karşı beslenen güven ve teslimiyetin bir örneğidir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar buyuruluyor. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa. Peki Allah'a karşı gelmek nasıl? Celle Celaluhu emirlerini saymamak, dinlememek, yerine getirmemek, yap dediklerini yapmamak gibi. Ebazer radıyallahu an Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem az önce tekrar ettiğimiz bu ayet meali hakkında bir sözünü rivayet ediyor. Buyuruyor ki ben öyle bir ayet biliyorum ki, insanlar bu ayete sarılırlarsa, yani gereğine göre amel ederlerse, bu onlara yeter, kafi gelir. Bunun üzerine orada bulunanlar, yani ashab-ı kiram, Ey Allah'ın Resulü, bu hangi ayettir diye sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, ''Allah ona bir çıkış yolu açar.'' Ayetini okuyarak cevap vermiş. İbn-i e geçiyor bu hadis. Peki burada ne anlatılmak isteniyor? Kur'an-ı Kerim'i en iyi nasıl anlarız? Mealinden okuyup bana göre böyle de diyerek değil haşa. Tefsirlerden bu işin eğitimini almış. Hangi manaya geliyor? Hangi sure ne zaman indi? Bu surede kimden bahsediliyor? Bu kaynaklardan. Kurtubi tefsirinde bir açıklama var bu ayet ile alakalı. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, o kendisine yeter ayeti de okunmuş. Hatta bunu tekrar tekrar okumaya devam etmiştir diye geçiyor. Buradan da niye anlıyoruz? Biz eğer imanımızda, ibadetlerimizde biraz daha özenli olursak, Allahu Teala zaten, ''Aa şimdi ne yapacağım? Ben bunun nasıl halledeceğim? Bu parayı nasıl bulacağım? Bunların karşılığını dünyada sebepler yaratarak veriyor. Yaşamışsanızdır. Tam da ümidim bitiyordu. Elimden gelen her şeyi yaptım. Tam zamanında çıktın geldin deriz, değil mi? Halbuki geleni kim göndermiştir? Bir yardım etti size. O yardımcıyı kim göndermiştir? İbn Abbas radiyallahu an anlatıyor. Az önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o okuduğu iki ayet vardı ya, onları okumuş. Bunları Allahu Teala'nın kendisinden korkan kimseye dünyanın şüphelerine, ölümün şiddetli sarsıntılarına ve kıyametin zorluklarına karşı bir çıkış yolu lütfedeceği şeklinde açıklanmış. Kurtubi tefsirinde geçiyor. Her zorluğa karşı işin özü bir kolaylık var kardeşlerim. Sizlerle paylaştığımız bu ayet Cabir'in radıyallahu an anlattığına göre müşrikler tarafından oğlu Salimin esir alınmasına üzülen sahabeden bir zat hakkında inmiş. Bu sahabe efendimize gelmiş, şikayette bulunmuş. Yani oğlunun esir alındığını Annesinin de üzüldüğünü, oğlunu görmek istediğini bir anne olarak bu konuda ne yapmak istersiniz diye sormuş efendimize. Bunun üzerine Allah'tan kork, sabret, sana ve eşine la havle ve la kuvvete illa billah yani Allah'tan başka hiçbir kuvvet ve çare yoktur, çare verecek, hiç kimse yoktur sözünü çok söylemenizi emrediyorum buyurdu. Demek ki Bugün de biz bu efendim sözleri mutlaka söylemeyi söylemeliyiz. La havle ve la kuvvete illa billah. O sahabe evine gidiyor. Az önce tekrar ettiğimiz o güzel sözleri eşine bildiriyor. Eşi diyor ki: "Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bize emrettiği şeyler ne güzel. Karı koca bunları söylemeye devam ettiler." düşmanın bir anlık gafletinden yararlanan oğulları, dört bin koyundan oluşan davarları süre süre süre süre babasına getirdi. İşte bunun üzerine bu ayet indi deniyor tefsirlerde. Yani burada niye anladık sabredene, bütün güç ve kuvvetin Allah'a ait olduğuna inanana, onu çokça zikredene ve bütün benliğiyle teslim olana, Allah Teala ummadığı bir yerden rızık veriyor ve ona bir çıkış yolu gösteriyor. Buna kuru bir teselli olarak bakmamak lazım. İbrahim abi sen öyle anlatıyorsun ama yani bu bir zür tesellisi haşa böyle bakmayın olaya. Biz zaten dua ederken samimi edemediğimiz için bu haldeyiz ağzımızdan çıkanlarla yaptıklarımız birbiriyle örtüşmediği için biz bugün bu acınacak halimizdeyiz. Allah'ı çok seviyorum diyor, Allah'ı tanımıyoruz Celle Celaluhu. Peygamberimizin ismi geçtiği zaman şöyle kafamızı önümüze eğiyoruz, kalbimize götürüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğiz ama sünnetine uymadığımız gibi onun yolunun tersinden gitmeye çalışıyoruz. Demem o ki, biz dilimizle söylediklerimizi kalbimizle ikrar ettiğimiz zaman Allah'ın izniyle işte o sahabelere gönderilen melekler nasıl küffarla karşılarında dimdik duruyor küffara karşı daha doğrusu Allah Celle Celaluhu aynı. Melekler aynı ama biz acaba sahabe gibi davamızda samimi miyiz? Ağzımızdan her çıkan bizim fiillerimize yakışıyor mu, uzanıyor mu, ona bakmak lazım. İmtihandan korkmamak lazım. Hak davasını yüklenen temsil eden insanların denendiklerini görüyoruz. Peygamberlerin hayatlarını neredeyse artık ezbere biliyoruz. Ne sıkıntılar yaşamışlar, alimler, değil mi hocalarımız? Ne hastalıklar, hanımıyla çocuğuyla maddiyatla ne imtihanlar olmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bir hadis buyuracak dikkatle dinleyelim Ebu Huzeyfe radiyallahu şu bilgiyi veriyor Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İslam kelimesini söyleyenlerin adedi kaçtır sayın bana dedi biz ey Allah'ın Resulü sayımız 600 ile 700 arasında olduğu halde bize bir kötülük ederler diye mi korkuyorsun açıklamasında bulunduk. Yani biz kalabalığız, bir zarar olmaz. Bunun üzerine buyurdu ki siz bilmezsiniz. Belki imtihan olunursunuz. Diyor ki Huzeyfe radıyallahu an gerçekten kısa bir müddet sonra imtihan olunduk. O derece ki Bizden birimiz namazını bile ancak gizli kılmaya başladı. He ne çokluğa güveneceğiz ne yokluğa erineceğiz. Yunus Emre'nin Allah rahmet buyursun dizelerinde olduğu gibi. Yani ne malına güveneceksin. Ben çok ilim erbabı çok kitap okumuş bir alimim diyeceksin. Şu kadar hacca gittim bu kadar hafız okutuyorum veya şu bu. Bunlar eğer Allah rızasını taşımıyorsa kuru bir emekten ibarettir deniyor. Allah muhafaza buyursun. Koşuyorsunuz koşuyorsunuz bir metre gidememişsiniz. Meğer önünüzde sürekli şimdi koşu bantları var ya evlerimizde onun gibi aynı yerdesiniz. Ama yoruldunuz sanki 5 saatlik yola gittiniz ter sırılsıklam her taraf. Ama bir adım gidemediniz. Allah muhafaza. İşte kıldığımız namazların, tuttuğumuz oruçların, verdiğimiz sadaka veya düşüyorsa üzerimize zekatların rızayı ilahi için olduğuna bir kez daha dikkat etmek gerekiyor. Değerli kardeşlerim, günümüz Müslümanlarının önündeki manevi engellerden bir tanesini konuşmaya çalıştık bugün. Adem aleyhisselamdan bu yana devam eden ve son dünyadaki kalan insana kadar bir dava var. İki cephe var. Hak ve batıl cephesi. İman ve ahlak arası bu mücadelede bugün maalesef bir zafiyetimiz var. Dünya çapında teknolojik, medyatik, kültürel imkanlar var. Artık şuurlu Müslümanları sindirmek, küçük düşürmek, Onları pısırık hale getirmek için bunlar kullanılmaya devam ediyor ve birçok insanın ümitsizlik ve karamsarlık içerisinde olduğunu görüyoruz. Aceleciyiz. Tarihten ders almıyoruz, ibret almıyoruz. Düşmanların giderek artan maddi güç ve hakimiyeti karşısında yok ya biz bunlarla boy ölçüşemeyiz. Hayır hayır biz bu davayı kaybettik diyoruz. Maalesef kısa vadede istediği sonucu alamayan, dünya Müslümanlarının oluk oluk akan kanlarını ve dökülen şu gözyaşlarını gördükçe, gönlü acı ve hüzünle dolan, dünya çapında faturayı hep Müslümanların ödediğine şahit olan ve ahlaki noktada değişime uğrayan toplumun tekrar kısa zamanda İslami çizgiye yönelmesinin zorluğunu anlayan ve dünyadaki ekonomik, siyasi dengelerin İslam ülkelerinin aleyhine olduğunu gören ve bütün bu gelişmelere rağmen İslami çalışmaların arzu edilen seviyede yeterli, düzenli, planlı ve programlı olmamasına üzülen bir insan karamsarlığa kapılıyor, ümitsizliğe düşüyor. Biz niye böyleyiz? Biz Müslümanlardan bir cacık olmaz affedersin bak adamlar füze yaptı biz bunu yapamadık bunlara hayıflanmamızın sebebi de budur biz baştan enerjimizi kaybettik tam da birilerinin istediği gibi gençler ümitsiz gençler karamsar aradığı özlediği arkasından gideceği örnek rol model olarak bulabileceği insanlar az eğitimciler ümitsiz öğrencisinden ümidi kalmamış Bugün hayatın her alanında eğitimde, ekonomide, bilmemişte medyada, sağlıkta birçok insanda karamsarlık ve ümitsizlik var. Özellikle İslami çalışmalarda. Biz şu kadar kişiyiz ya. Bizim etimiz budumuz bu. Youtube sayfamızda şu kadar şey var. Instagram'ı şöyle yapıyoruz ama işte kimse bizi izlemiyor. Veya mahallenin camisindesin. Kimse bizi duymuyor. E toplasan üç kişiyiz diyerek sayılara takılarak paraların arkasında maalesef göz boyayan medyayı adam yerine koyarak tabiri caizse kendimizi pasifize ettik. Onlar Allah dostuydu. Onlara özeldi onlar o başarılar. Biz kimiz efendim ya biz? Bu din sahabelere inmedi Allah hepsinden razı olsun. Allahu Teala'nın beklentisi sadece 14 asır önce yaşayan insanlar değildi. Bugün sensin. Sensin ve sensin. Allahu Teala'nın ey kardeşim Senden bir isteği var. Evet han hanım kardeşim, senden de bir isteği var. Hepimizin isteği var. Şu ümitsizliği üzerimizden atıp, şu karamsarlık bulutunu ve asık suratı atıp, benim Rabbim Celle Celaluhu bana bu imkanı vermiş, ben Rabbim istediği kadar bir şeyler yapacağım. Ölür müyüm? Ölebilirim ama bu davayı haykırarak öleceğim. Evlenecek miyim? inşallah. Ama evlendiğim zamanda eşim benim davamı önüne geçemeyecek. Yarın hasta mı olacağım? Olabilirim. Ama benim dinimin, davamın gidişatında bir nefer olmaya devam edeceğim. Yattığım yerden duamı göndereceğim bu davaya. İşte bu lazım. Bugün psikolojik hastalıklar da var. Ümitsizlik, kişiyi daha kötü şeylere, tembelliğe, ve yalnızlığa sürüklüyor. Toplumdan uzaklaştırıyor. Karamsarlık kişiyi pısırık bir şekle getiriyor. Yılgın, çaresiz, karamsar, vurdum duymaz bir hale getiriyor. Ve ümitsizlik öyle bir bataktır ki Allah muhafaza düşersek boğuluruz. Ümide sarılalım sımsıkı ve artık şu üzerimizdeki ölü toprağından kurtulmaya çalışalım. Bizden çok daha ağır imtihanlara tabi tutulan ne üzerinde bir bayrağı var, ne okunan ezanları var, ne üzerinde sıcacık kalabileceği bir beton var, bir çatısı var, ne sarılabildiği bir kocası hanımı var, ne de rahatça alabildiği şöyle elhamdülillah deyip çekebileceği bir oksijeni olmayan insanlar var. Hasta annesine, hasta babasına, hatta hasta kocasına bakan 3 tane çocuğuyla 7 kişi bir oda, bir salon bir yerde onun altını değiştir, bunun mamasını ver, çocuklarıyla ilgilen yemek yap, temizlik yap diyen kadınlarımız var. Sırtında çocuğunu hastaneye götüren, getiren, yalnız yaşayan babalarımız var. Zamanında veren elken, bugün sosyal yardımda, o yardım kolilerinden bir tanesini alan, zamanında iş adamı, bugün mağdur olmuş, kandırılmış abilerimiz var. Ne mesajlar geliyor bir bilseniz. O yüzden... Hayattayız, nefes alıp veriyoruz. Allahu Teala'nın izniyle bizim için bir nasip var. Ümidimiz var. İman varsa var da var. Allahu Teala bizleri ümit var insanlarla beraber ve bu davada yılmayan insanlarla beraber eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu iyi insanlarla karşılaştırsın, hayırlı insanlarla karşılaştırsın. İnsanların hidayetine, iyi ve doğru, hayırlı olan, tek yol olan, kendi yoluna davette, bizleri muvaffak eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu, ayaklarımızı sabit eylesin dininde. Dilimizin bağını çözsün. Yanlış hal ve hareketlerden, günahlardan bizleri muhafaza buyursun. Bizlerin günahlarını af buyursun. Evlatlarımıza, biz sahip çıkamadık, kendi yolunda, Emin adımlarla gidenlerden eylesin. Evlerimize, hanelerimize huzurlar nasip buyursun. Evlenecek kardeşlerimize hayırlar versin. Karamsarlık dedik. Belki depresyonda, anksiyete, panik atak, obsesyon, bir sürü hastalık var bugün. Tabir çok değişik yerlere kadar gider. Ya Rabbi ne olur o kardeşlerimize de şafi isminle şifalar nasip eyle. Tüm hasta kardeşlerimize. O hastaları bekleyen yakınlarına da sabırlar ve güzel haberler aldır Ya Rabbi. Ve ne olur bizim canımızı Müslüman olarak al. Ey kulum nidasını duyabilenlerden eyle. Amin, amin. Ah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve